بولده وعلى وارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراضي منهما وتشاور فلا جناح فلا دناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم كي da Allah Allah basayım Anneler emzirmeyi tamamlamak isteyen baba için çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisinin olan babada onların annelerinin yiyecek ve giyeceğini meşru örfe uygun bir şekilde temin eder. Kimse gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutulmaz. Ne anne yavrusu yüzünden ne de çocuk kendisinin olan baba çocuğu yüzünden zarara uğratılır. Baba öldüğü zaman mirasçının üzerine de bunların aynısı borçtur. Artık anne ile baba kendi rızalarıyla ve müşavere ederek çocuğu sütten ayırmak isterlerse bundan dolayı ikisinin de üzerine bir günah yok. Eğer çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz, vereceğiniz ücreti güzellikle teslim ettiğiniz takdirde artık size bir günah yoktur. Allah'tan sakının ve bilin ki şüphesiz Allah ne yapıyorsanız hakkıyla gören. <gülüyor> فَإِذَا بَلَغْنَ Sizden vefat edip de geride zerreceler bırakanların seccereleri ise kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Böylece bekleme müddetlerinin sonuna geldikleri zaman kendileri hakkında meşru olarak yaptıklarında size bir günah yoktur. Allah ne yapıyorsanız hakkıyla haberdar olandır. <gülüyor> من خطبة مسائي أو أكناط في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا توعدوه ولكن لا توعدوه نسر إلا أن تقولوا قولا عرفا <gülüyor> İddet beklemekte olan kadınlarla evlenme hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lakin meşru sözler söylemeniz müstesna sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme müddeti dolmadan nikah kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah gönüllerinizdekini bilir. Bu sebeple Allah'tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah gafurdur. Çok mağfiret edendir, halimdir, cezalandırmakta hiç acele etmeyendir. لَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِنْ قَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُمَّ فَرِيضًا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرْهُ مَتَاعًا Bil Nikahtan sonra henüz dokunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız bunda sizin için bir mehir zorunluluğu yoktur. Bu durumda onlara hediye cinsinden bir şeyler verin. Zengin olan durumuna göre fakir de durumuna göre vermelidir. Münazip bir hediye vermek, iyiler için bir borç. <gülüyor> Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları temas etmeden boşarsanız Tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağı elinde bulunanın velinin vazgeçmesi hali müstesna. Affetmeniz, mehirden vazgeçmeniz takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür. Ayatihi, Namazlara devam ediniz ve bilhassa orta namaza. Gönülden bağlı kimseler olarak Allah'ın huzuruna durun. Hafizu anas salavati ve salati uspa ve kumul illahi qaniti. Fakat düşmandan korkarsanız o halde yaya olarak veya binek üzerinde namaz kılın. Artık emin olduğunuz zaman ise bilmiyor olduğunuz şeyleri size öğrettiği gibi namazı nasıl kılmanızı talim ettiyse öylece Allah'a zikredin ve namazınızı kılın. <gülüyor> Ve sizden vefat edip de geride zevceler bırakacak olanlar, zevcelerinin evden çıkarılmadan bir yıl müddetince faydalandırılmalarını vasiyet etsinler. Fakat kendiliklerinden çıkarlarsa kendileri hakkında örf'e uygun olarak yaptıklarında artık size bir günah yoktur. Allah aziz. Kudreti daima üstün gelendir hakim her işi hikmetli olandır. Olladîn yutaftaun min kum ve doun azvajû, wacîyeti azvajihim metaa metaan ila al-hawl gairi khraj. Fain khrajîn falajûn hâleîn fi ma faâl fi anfusihin fi anfus. Boşanmış kadınlara örf'e uygun bir şekilde faydalandırma nafaka vardır. Bu takva sahipleri üzerine bir borçtur. Allah size ayetlerini böyle iyice açıklar ki akıl erdresiz.